Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz bayramla ilgili konular. Bayram Arapça'da İd deniyor buna. İd, adetten geliyor ki her sene dönüp geldiği için bunlara bayram deniliyor. Mekke'ye mükerremede bayram diye bir şey yoktu. Mekke halkının da bayram diye bir geleneği yoktu Mekkelilerinde. Medine Münevvere'ye hicretten sonra Medine'lerin iki bayramı olduğu ortaya çıktı. Medine halkının. Yılda iki defa onlara bayram yaparlarmış. Peygamberler şura Büzal Aleyhisselam Hazretleri Allah Atala sizlere bunun dışında buna mukabil karşı iki bayram verdi buyurdu Peygamberimiz. Ve onların önceki bayramları iptal edildi. İki bayram. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. İslam'da iki bayram var. Biri Ramazan Bayramı, Arapçada Eydül Fıtır, Fıtır Bayramı deniyor. Biri de Kron Bayramı. Neden acaba bu iki zamanda iki bayram var? Genelde hemen her devletin kuruluşunun bir bayramı vardır. İlk olarak tarihte, yeryüzünde İran'da böyle barem başlamış. Cemşi denen kişi, Cemşi denen kişi, kendisi ateşperest mecusi. Bu ilk olarak İran'da tahta geçmiş, devletini kurmuş. Onun tahta geçtiği günde 20 Mart imiş. O günü mecusiler, barem yapıyorlar, onu yılbaşı yapıyorlar. Medine münevverede İhsan devleti kuruldu ama o gün bayram bile edilmedi. Yine bir belir savaşı kazanıldı. Mekke olundu. Yine bunlarda bir kutlama vesilesi, bir bayram tören olmadı bunlarda. Yalnız Ramazan bayramı ile kurban bayramı. Bunun tabi bir özelliği var. İhsan'da ibadetler Dördde ayrılır. Yani İslam'ın temel şartları beşdir. Biri kelime şadetir ki bu imanla ilgili bağlantılıdır. Bunun dışında namaz, uruç, zekat, hac vardır. Dört ibadet İslam'ın temel ilkesi, temel şartıdır. Başta da bir namaz geliyor. Yine hafta bir de bir bayram daha var bunun gerçek farkına değildi ama bir de Müslümanların haftalık bayramı vardır cuma günleri cuma günleri diğer beş vakit namaz evde de kılınabiliyor iş yerinde kılınabiliyor insan yolda çalış yerde kılabiliyor cuma namazı ise ancak büyük camilerde ve cemaatte kılınıyor nedir bu? Müslümanların hafta bir araya gelmeleri ve şekil namazın orada bir noktalanması hafta bir. Cuma günleri. Bunun için İslam ülkelerinde Cuma günleri tatil olur onlarda. Ki Müslümanlar böyle görüşürler, tanışırlar, birbirinin derdine ortak olurlar, bir dayanışma yaparlar, aralarına yaparlar ve bu ara tabi bir takım ziyarete yapılır. İkinci ibadet zekat zekatın vakti belli değil İslam'da neden vakti belli değil bir kişi ilk olarak belirli bir nisab veren mala paraya sahip oldu mu mesela bir kız diyelim sözlendi tabii altınlar falan takıldı e takılan altınlar tabi günümüzde 100 gram falan geçiyor kız nişanlandığı ya da sözlendiği anda takın altınların değeri e, nisan miktarını buluyorsa o anda o kız şeran zengin sayılıyor. Üzerinden bir yıl geçti mi sigaret elmesi buna farz oluyor. Mesela bir kız derim ki Ekim ayında bireri Kasım ayında bir Ocak'ta e, Temmuz'da, Haziran'da Dışandılar. Her birinin zekat verme zamanı değişiyor. Farklı oluyor bunlarda. Bunun için gerçi bizler Türkiye'de genelde Ramazana veririz ama fakat aslında her kişinin yıl sonu ayrıdır. Bunun için zekatla ilgili bir bayram yok İslam'da. Zamanı kesin belli olmadığı için. Üçüncüsü oruç. Bu da İslam'ın bir temel ilkesi, oruç. Bu da bir defa. İşte Ramazan orucudan sonra hemen Ramazan bayramı diye bir şükür, sevinç, kutlama yapılıyor. Bir ay, Müslüman elhamdülillah oruç tutuluyor, namaz kılınıyor, geceleri teravih namazları kılınıyor. Yani bir ay gerçekten bir de içerisinde Kadir de var Ramazan ayında. Ki kader girişine kapsayan bir Ramazan ayı. Kur'an-ı Kerim ayı. Kur'an-ı Kerim okunuyor her yerlerde. Oruç tutuluyor. Namaz kılınıyor. Tarbi kılınıyor. Bir ay şeytanlar bağlanıyor. E, Cehennem kapıları kapanıyor. Allah rahmeti saçılıyor. Böyle bir aydan sonra Gelen şevayin birinde bir bayram, ki Ramazan bayramı diye Türkçe, Türkçe'mizde bir bayram yapılıyor bunda. Ramazan bayramının tek özelliği şu, bayram adını kılınması. O kadar. Kurban bayramına gelince, Kurban bayramı kurban kesilirken değil adı cemaatine. Evet, kurban, bayramında, kurban da kesiliyor vacip oluyor ama asla bayramın kökeni buradan kanatlanmıyor nedir hac var hac İslam bir rüklü ilkesi temeli hac'tır. hac orucu da benzemiyor namadı da benzemiyor beş vakit namazda herkes kendi yakınakini camiye gidebiliyor meşle gidebiliyor Cuma günleri daha bir camiye gidilebiliyor. Haç nedir? Haç bütün dünya Müslüman toplayan bir ibadet. Bütün dünya Müslümanları orada toplanıyorlar. Belirli bir zamanda toplanıyorlar. İşte kurum var bizde buradan kaynaklanıyor. Şimdi gelin inşallah daha ziyade ağırlığımız bunda olacak inşallah. Güle Mevlam bizlere Fecir başında. Vel fecri veleyalin aşirin. Vel abir. Ya. Vel fecri fecri Fecir. Fecir doğuda güneş doğmadan önce bir beyazı belirir. Yani tanhı yeri ağramaz denir Türkçemize buna. İşte bu imsak vakti denir buna takvimlerde. Bu nedir? Büyük bir olay bu. Fecir vakti, imsak vakti. Yastı namazının vakti bitiyor çıkıyor. Bitir namazının vakti çıkıyor. Oruçluk hissi içinde yeme içmenin vakti bitiyor. Fecir vaktiyle beraber oruca başlanabiliyor ve o günün sabah namazının vakti girmiş oluyor. Yani gece geliyor, nur adına gelmiş oluyor. Bunu allah Teala bizlere, buna yemin ediyor. Vel fecri, o fecre yemin olsun. Yani o vakitte uyumayın anlamında var bunda. Fecri bahsinde uyumayın, yönük olunuz. Allah katında, Allah önünde o kadar değerli bir zaman, fecri zamanı. İmsak vakti denen takvimden geçen vakit ki ondan sonra sabah ezanı okunur. Nedir bu da? İnsanların bir nevi kalbiden kalkıp da mahşet toplanmalarının küçük bir örneği dünyada günlük olarak uygulaması muhtemelen aslında. Her gün. Her gece bir ölümdür. Kıyamet kopuyor her gece. Kıyamet kopuyor. İnsanlar karanlığa bürünüyor yani kıyamette güneş batacak, dağılacak. Güneş batıyor gidiyor o yörede. İnsan yukarı dalıyorlar, yataklarına giriyorlar. İşte sab ezanı sur üfürülmesi. Ki melebiri ey ölen bedenler, çürükler kalkın demesidir. İşte kim bu dünyada bu sab ezanında kalkarsa, kalkarsa? E, i̇mkanı varsa hele ybede, cami, cemaate gidersin muhteremler. İnşallah mahşer günü o kişi daha kolay kalkacaktır. Arkadan Ram-ı Veleyalin buyuruyor. Vele aşrin bir de on geceye yemin olsun. Burada allah Teala on geceye yemin ediyor. Hangi on gece bu? İçinde bulunduğumuz ay. İslam ayı ismi Zil-i Hicce Muhterem'dir. Ramazan çıktı mı arkadan Şevval gelir. Şevval çıktı mı zil -Kade gelir. Zil-i Kade çıktı mı zil -Hicce geliyor. Bu yıl olarak Cuma günü zil biriydi Şen 1'iydi. 10. günü de inşallah bayram oluyor zil -Hicce. Demek ki işe bulunmuş şu 10 gün 10 gece Burada da veleyyalin, on geceyi diye Allah yemin ediyor. Demek ki bu on günün geceleri Allah katında daha kıymetli geceleri. Geceleri. İnşallah bu on geceleri inşallah Teala Rabbim izniyle iyi çalışalım. Şimdi gelelim inşallah bir de Kur'an bayramının evveliyatına, başlangıcına. Hadi sohbetin inşallah Ramuz'dan ve Cami-Sagir'den. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Men ahya <mallahu> elliyaliyel erba' Kim ki dört geceyi ihya ederse. Kim ki dört geceyi ihya. Ne Nedir ihya? Hayatlandırma, canlandırma. Nasıl canlandırma? Tabi ibadetlerle, iyi işlerlerle. Vecebe <gülüyor> lehün cennet. O kişiye cennet vacip oluyor. Demek kim ki? Dört geceyi iyi ederse, canlandırırsa, neşeyenli dört geceyi. Ölü geçirmezse gecelerin dört geceyi kişi. Ölü geçirmezse. Kur'an'la, zikrullah, tezbir hatta, ile hatta silerrahim yakına dolaşarak olsun ederse o kişiye cennet vacip oluyor. Peki hangi gece bunlar? Lennetten Arubi biri terviye gecesi. Terviye. Terviye bu ayın Zilişay'ın 10. günü bayram oluyor. Bayramdan bir gün evvele Arafa deniyor. Bir gün öncesine de terbiye günü deniyor. Yani Zilişay'ın 8. gününe terbiye günü deniyor. Terbiye. Bunun bir özelliği var mı? Tabii var muhtememde. Terbiye günü elhamdülillah bütün dünya Müslümanları Bulundukları Mekke'ye mükeremeden binaya doğru o gün yola çıkıyorlar Düşünün ki günümüzde kaç milyon hacı kaç milyon hacı muhtemelenler. Her taraftan gelen. Her taraftan gelen. Tabi o muazzam toplum içerisinde işte evliyalar var. Aşıklar var. Salihler var. Allah diye yananlar var muhtemelen. Nici Evliyan ruhaniyeti var. Sahaben ruhaniyeti var orada. Bunlar var orada. İşte terviye günü. Yani Araf'tan bir gün evvel hacılar ne yapıyorlar? ihramlı olarak binaya gidiliyor orada. Demek ki dört yücelerin birisi terviye gecesi. Yani sekizinci gece. Velilete Araf'e bir de Kur'an bayramının Arefet gecesi. Bakın dikkat edin burada. Kur'an bayramı diyor muhtememde. Çünkü Ramazan bayramı arefesi yoktur aslında. Yani bir Türkçe'mizde arefet deriz bir gün öncesi ama İslam'da, şeriatta, fukutta Ramazan bayramının arefesi de bir arefi yoktur. Neden yoktur? O gün Ramazan çünkü. O gün da. Burada Kuvambaram'dan bir güncüsüne Arefe günü deniliyor. Nedence bu isim verilmiş? Tabi her şeyin bir anlamı var, kökü var. Dari bir nokta var her şeyin. Hiçbir şey boş değildir. Arefe günü hacılar, bütün hacılar Arafat'ta toplandığı için Arafat'tan alıyor bir isimini Arefe günü deniyor. Yani aslında Arafat gün anlamına geliyor. Peygamber soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yardım şu nedir? Şuna buyurdu. El Hacı Arefe buyurdu. Hac Arefe'dir buyurdu. Yani bir kimse hacıya giden kişi ihramlı olarak Arefe günü Arafat'ta bulundu mu hacı olabiliyor. O gün kaçıran kişi bu hacı olamıyor. Ömrü yapıp ihranına çıkıyor ama hacı olamıyor kişi. Demek ki bir de Arefe de inşallah riya etmek. Veladetel Nahri Veladet Fıtri. bir de Kur'an Bayram gecesiyle Ramazan Bayramı gecesi. 4 gece. Şimdi ayrıca Kur'an Bayramı gerçekten mani başından çok zengin bir bayram ortaya böyle. Kur'an Bayramı. Yani çok zengin bir bayram düşünüyorum. Demek ki daha terviye günü aradan bir gün önce herhalde milyonlar lebbek, lebbek diye binaya gidiyorlar. Bütün dünya Müslümanları bir arada ediyorlar. Tabi o gün Allah katında verir bir gece. Bir de Arafa günü de neydir? Arafa'da hacın bir fazla da Arafa günü orada bulmaktır. Ayrıca bir de o günü Tek birle başlıyor, tek bir başlıyor evet. bu yöntemler. Velabir o konak yerinde, vezkülullah'e fi eyyamim Allah buna. Bakar Ayet 203'te, vezkülullah'e Allah'tan zikri ediniz. Fi Yemin çoğulu, yani günün çoğulu. mağdat adetli sayılı günlerde, o günlerde allah Teala'yı zekir ediniz, vela buyuruyor. Tefsir hazende, bu adi şey açıklıyor. Bir tevhidi ve te'zimi ve tekbiri fiyat bari salavati. Namazanın sonunda, tevhid ile, tevhid azamet ile, Tekbiyle Allah'ı zikrediniz. Ve inder remil cemeratı. Bir de minada şeytan taşlar iken Allah'ı tekbi alınız. Biliyorsunuz şeytan taşlamada her taş atarken de atan kişiye ne demez gerekiyor? Allahu Ekber. Allah'a böyle demesi gerekiyor. Ve biriyor buyuruyor. İşte o sayılı günü Allahu zikrediniz. Allah'ı Allah'a okurum inşallah sahih Müslümden bu aleme hazret yerim. Eyyam-ı teşrik. Eyyam-ı teşrik şimdi de yeni var. Yani teşrik günleri bir de var şantlar. Demek ki Kur'an Bayramı'nın bir gün evveline Arefe. Onun bir gün evveline terbiye deniliyor. Kur'an Bayramı tabu günü bayram günüdür. Ondan üç güne de teşrik günleri diyor. Teşrik. Ama kafile. Çünkü teşrik kefil olsa anlam bozuyor. Allah şirk koşma anlamına gelir. Bak, teşrik olsun. Teşrik kafile. Şartlama, güneşleme anlamına geliyor. Et kurutuluğu işte o anlamına geliyor arada. Bülay ise madretleri eyyamü teşrikü o teşrik günleri Eyyami ektiğin ve şirbin ve zikrillah. Üç şeyle önemli var bu teşrik günlerinde şimdi. Bir yeme içme. Oruç noktaya haram oluyor günlerde. Ve zikrillah. allah Teala'nın çok orada zikredilmesi gerekiyor. Zikrullah gerekiyor. Ve mine zikri fiyah zil eyyami et tekbiri. İşte o günlerde zikreden bir de nedir? Tekbir getirmek. Bu için Kur'an bayramının arefe günü. Yani nasıl inşallah bu yıl olarak cumartesi günü sabah armanın inşallah tekbir de başkınma Tekbir başlıyor. Nedir tekbirler? Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Sonu del olacak. Bu tekbiri ilk defa getiren kim acaba yeryüzünde sevgi karşılamış? Her şeyin bir ilki, her şeyin vakti muhakkak. Kadir Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı biliyorsunuz yatırıldı Allah Teala'ya kurma etmek üzere. Tabi imtihanın artık bundan bir imtihan olmak mı derler. Her yani imtihan en büyük bu. Habib İbrahim Aleyhisselam macerine kondu, atış atlayacak, hiç korkmadı, çekilmedi hiç. Kimse yardım istemedi, cevabı yardım istemedi. Ona zor gelmedi o. Ama ona mevra emeği verince, İsmail-i Kubane deyince, bir baba olarak tabi içi yandı ama Allah emeği yapmakta. Yani bunlara baktığımız zaman cennet Ucuz değil mi usta yani. Bakınız böyle. Ucuz değil böyle. Yani biricik oğlu var. Oğluna doyamadı. Kendi Filistin'de yaşıyor. Halişer'in yaşıyor kendisi. Oğlu Mekke'de. Onu ancak yıllar bir defa görüyor oğluna görüyor. Oğluna doyamadı oğluna. O seviyordu. Ama Evela emir verdi. Ya İbrahim en sevdiğini kes. Şunu bu hafta olmadı. İsmail Aleyhisselam'ı e aldı. Hatta eve geldi de dedi ki ya Hacer hanımına. Ben biraz şey bir dolaşacağım. İsmail e bir güzel bir temizce şey ona temiz bir şey giydir. Onu yanıma alacağım. Onu da gezdireceğim. İsmail Aleyhisselam yıkadı. Temiz bir şey yanına giydirdi. Bir an sonra aldım. Dedi ki ya Hacer bir de bir bir bıçak alayım da ip alayım da dönüşte belki biraz odun türen toplu getiririm buyurdu. yani demedi tabi keseceğim annesine aldı götürdü tabi bu konuya fazla girmeyeceğim derim konuya mutluluklar yalnız Minaya geldiler Mekke'den artık kurban yerde oğluna söylemeye karar verdi yani bir an tutup yakalasa tabi şunu şaşırır babam delirdim der belki de şöyle, işte, tepinir belki de oğlana söylemeye karar verdi. Oğlum bana Rabbim rüyamda emretti. Peygamber rüyası vahidir vahiydir tabi. Seni kesmemi ne dersin yavrum? Ne görüşün ya, yavrum? Dedi. Ne dedim? İfai baba. Baba hemen yap bak. Eğer Allah emrediyorsa hem yap Hem yap dedi. Ve tabiri anaslamda sevindik ki karşı gelmeye kendisine yani dedi ki babacığım dedi senden bir can var baba can çok tatlı baba dedi kendisi daha çülükü çalanan daha kendisi yaş tam kesin bilmiyor baba ben çok gencim canım tatlı gelebilir de beni keserken canlısı belki tepinerek sana vurabilir elim ayağım ama kesim anında sana elin ayağı vurmasın. Asıl olmayayım sana. Elin ayağı bağladı baba sana. Elin ayağı bağladı. Yatırdı. Bıçağı çekti. Bıçağı çok büyük bilemiş. Büyük bıçağı bilemiş. Bıçağı bütün günü çekti. Yani bir anda artık kesin derken. Bir baba olarak öbürü borunu satıyor. Allah'a teslim alıyor. Velhamdülillah felemma eslema yani tabu konuya girsem o ancak konu kapsar bugün sohbeti. Ki Allah görüyor, ayetteki çok ince ikdamdı. Meleb görüyor, felema esema. İkisi değişim oldular. Biri uzattı boyunu Allah kubba alacak, ve bir de yavrusunu kubbaş Allah teala. Bütün gücüyle kuşağı çekti ama şeğk kesmedi. Ateş yakmadığı gibi kuşağı kesmedi Tek raketi daha hızlı vurdu, kesmedi. Oradaki taşa vurdu, taş zerre ama bir şey kesmiyor. İbrahim Selam, bıçak seslendi, bıçak neyi kesmiyorsun? Neyi kesmiyorsun? Tabi konuşuyor şey mutlaka. Aslında her bir dili var, hayatı var aslında. Ya İbrahim, sen bana kesiyorsun ama Allah bana kesmedi emir verdi, nasıl keserim dedi. O anda İbrahim Selam tek bir sinin duyduğu Allah Ekber Allahu Ekber diye. ve am buymuş Cevvar Seram'a Cevvar cennete git o Habib'in koçunu var al onu İbrahim'e götür onu Kubilay'ın İsmail'e bedel, ben am buyordu. Cevvar cennete almış o koçu tam birinci gök şemadaym köfteymiş orada Cevvar gördü. Yavru uzatmış boynunu, baba kesme uğraşıyor. cevâb şaşırdı. Allahu Ekber, Allahu Ekber! dedi şaşırdı İbrahim Aleyhisselam. Bunun üzerine İbrahim baktı gördü. O da şunu söyledi. La ilahe illallah Allahu Ekber. Derken cevâb koşu getirdi. selam şunu söyledi. Sonunda, Allahu Ekber ve lillâ ne büyük Allah, ne büyük Allah. Ona hamdü selam olsun o da buyurdu muhteremler. İşte tek bir buradan geldi cemaatimiz. arife günü, sabah namazında hepimiz inşallah kalkarız azı cemaatimiz. Rabbimiz inşaatü ala. İster camide olsun, evde olsun, nerede olsa olsun. Namazdan sonra Allah'a müente selamı okumadan önce... Önce bu tebi getirilecek. İki tekrür başında, iki tekrür sonra bir tevhid deniyor buna. Şahmesi üç tekrür vardır başında şahmesinin de. Anlamış şu olarak inşallah. Allahu Ekber, Allah Ekber, en büyük Allah Celasir. Ancak odur büyük olan o zaman sahibi. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yok. Var mı başka yaratan var mı? var mı yeri malik başkan maliki şu düzenini düz kuran kim? Allahu ekber emri Allah'tır Velillahi hamd hamdü senada şükür Allah'a mahsustur. Bir insan unutsa bunu tabi farzdan sonra bu söyleyecek bu. Kişi unuttu bunu Allah'ın selamı okumaya başladı aklına geldi Hemen Allah'ın Allahümstelem kestir bırakır, tebir getirir, salansa okur muhteremler. Yine aklına gelmedi, namaz kılıyor da duruyorsa, duruşak kişi, dünya keream konuşmamışsa yine getirebilir. Bunu isteyen kişi olsun, kalmasın inşallah. Bu hem de vaciptir, Hanefi mezhebinde, Şahide sünnettir, vaciptir. Bunu inşallah muhteremler, o da biraz daha bir. Tekbirlerin canlı olması gerekir tekbirlerin. Yani sünik olmaması gerekir. Neden? Ne deniyor? Allah-u Ekber deniyor. En büyük Allah deniyor. Aldır odunu büyük olan. Başka ile başka. odur mülklerin maliki. Bir de inşallah biraz da Bayrağın namazı ilgili biraz inşallah. Nasıl İnşallah inşallah. Böyle ömür yapmaya çalışayım inşallah. Bayrağın namazı Hanebüs'de vaciptir. Diğer üç mezhepte sünnetin vekkettir. Bayrağın namazı kimlere vacip ama kim kılması gerekiyor? Kimlere cuma namazı farz ise aynı kişilere bayram vacip oluyor muhtemelenler. Ne gibi? Önce erkek olmak. Erkek olmak. Demek ki kadınlara cuma namazı farz olmadığı gibi bayramda vacip olmuyor. Neden kadınlara cuma farz olmuyor, bayram vacip olmuyor muhtememler? Neden böyle oluyor? Ayrı mı oluyor bunda? Hayır. Hayır muhtememler. Şimdi kadınlara da her birine de bayram namazı vacip olsa cuma farzı ne olur? E kadın 3 tane çocuğu var. Biri de 6 aylık. biri 3 yaşında, biri 5 yaşında mesela. 3 tane çocuğu var kadınınca ağzına böyle işte. Ne yapacak Kadın. Cuma farz olsa e, üç çürcüğünü camiye getiremez tabi onları. <gülüyor> Ede bırakamaz. Ne olacak? Olmayalım o temeliler. E, komşuya bıraksın, e, komşu da camiye gelecek kadına fazla olsa işte İbrahim Akın'ın gün günlük temeliler. Görelim Mevla neyler? Her güzel eylem. Yaptı. Yani her şeyi geldi. Bu için kadınlara cumadan farz değil bayramda vacil Bu Elinde oturacak. Çolukçuna bakacak o da. Ondan için farz olmuyor. İkincisi, hür olanlara, köle olanlara, tabi günümüzde tutsak olanlara da var namazı vacip olmuyor. Bir iş Allah korusun mesela cezaevinde olsa, tutsak olur, bir şey olsa, onlara da bayramına gelmek vacip olmuyor. cuma farz olmuyor. Üçüncüsü, olan olmak mukhim. Bir kimse cuma günü sefir halde olsa yine bir kese bayram sabahında sefiri halde olsa bunlara da cuma bayram farz vacip olmuyor. Neden olmuyor? Ekişin özel arabası olsa bile kişi bayram sabahı yolda. Bir de yolda. Çoğu şulubu, hanım var, çocukumuzu var arabada. E, Çek arabesin cami önüne de çoğu şirketçi arabada Olur mu? Olmaktan bakıyorum. Onlara bayar namazı da vacip olmuyor. Ama sabah namazı farz oluyor. Şimdi sabah her şeyde kılınabilir. Çabu da kılınabilir. İnsan sünneti tek edebilir işe yolda. Ama bayar namazı camide zaman aldığı için vacip olmuyor. Bir de sağlıklı olma kişi cuma günü veya ta kişi bayram günü hasta olursa yani camiye, cemaate gidemeyecek kadar kişi ağır hasta, bitkin bir halde olursa, onlardan bayram vacip olmuyor, cuma fazla olmuyor, evinde sabah kılacak. Bir kişinin gözleri görmüyorsa gözleri görmüyor ya bir kişinin ayakları tutmuyor ayakları götürümse, bunlar da cuma ile bayramı farz vacip olmuyor. Bir de bir kişi ağır hasta. Acilen bakılması gerekiyor. Mesela hastaneye, cuma bir hasta götürülmüş, kaza geçirmiş, kan kaybı var. Hemen bununla müdahale edilmese buna, kaynak e, kaybı ölebilir. Hangi doktor, hangi sağlık elemanı, onunla meşgul oluyorsa, onlara da cuma farz olmuyor, baram vacip olmak muhtemelen. Ede bile bu şekilde. Kişi ağır bir de ağırlaştı, işte serön verilecek, şu falan verilecek, yanda kadın bakacak bunu, buna bakan erkek de o gün cumaya gitmeye biliyor, barama gelmeyi biliyor. Hayat kurtaranı bu önemli oluyor. Hadis okuyor bir tane İşlâhı, Peygamberimizin uygulamasından da Hadis-i Buhari'den ben çok duygulandı Hadis-i Şerif. Şöyle buyuruyor. İzâ kâne yevmi'idin hâlefe-t-tariyka. Peygamberimizin Hazretleri Bahremin'e giderken dönüşte başka yoldan gelirmiş. Peygamberimizin Hazretleri. Bunun iki nedeni var. Biri insanın her adım attığı yer hem sahibi alıyor, hem yer şahit olacak bir. İkiniz şu bak muhteremler, Peygamber'e göstere bakın ince bir duygu yaptı Eğer Peygamber yaptı benim şeye. Eğer Peygamber'in hadisleri hep aynı renk ise aynı kişiler Peygamber'i görecekler. Çünkü Peygamber'e geçeceği yollar muazzam doluydu zamanlar böyle. Çoğu çocuk. Yola çıkıyorlardı. Resulullah buradan geçecekti. E, hastalar, kadınlar, yaşlılar onlar bile böyle tarası cama çıkardı cama çıkarlı bakarlardı. Resulullah geçecekti. Yani peygamberleri tekrar bir daha görmek, ondan sonra feyizden yararlanmak. Nasıl bir daha feyiz geliyor? Bilemiyorsunuz. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hep aynı gidip gelse ancak yalnız oranın halkı bundan yararlanacak bakın. Hegim ailesim ne yapardı? Hep değiştirir, güzel geldi ya Oradan gider, başlayan gelirdi, değiştirirdi ki demek ki insanların çoğu bundan yalan sınardı Şimdi kimlere bayrama gitmek vacip ise adı cemaatimiz yalnız şöyle bir uygulama oluyor tabi Türkiye'mizde genelde sabah namazına bile kalkmıyor bazı yerlere kişi sabah namazına kalkmıyor bile. Ancak güneş doğtan sonra kalkıyor. Yalnız bayrama gidiyor. Tabına gitmeyin denilmez. Gelme dermen fıtrını. Olsun gelsinler. Ama adı cemaatimiz sabah namazı farz. Namazı farz böyle. Hem de Allah'a yemeyti vakit bakınız. Vel fecri Allah Allah'a vakit sabah namazın vakti. O gecenin karanlığı girişi zulmatin girişi yani bir dönemin kapanış anlamına geliyor. Yine hayat başlayacak orada. Sabahımız vaktinde. İnşallah Teala, bütün Müslümanın tabi ricamızı inşallah, sabah namazdan cemaata inşallah camiye gelmek müddeten. İnşallah. Namaza girirken, tabi bayramda girirken, kimin tabi imkanı varsa gusül, Alarak gelmesi buna sünnet muhtelemi. Yıkanarak gelmesi. O aptece olmasının ki 70 kat daha kıymetli aptece. Ama abdesti, alması mümkün değilse o anda bunu alabilir. Sonra dişler tabii misvaklamak, gömze tabii fırçalanıyor ama e, diş macunu çoğu zararlı muhtelem. Yine diş fırçalarında bir kısmı domuz kılına yapılıyorlar. Domuz kılına yapılı diş fırçaları Onda sedir huş domuz kılı diş fırçanın bir kısmı domuz kılından yapılıyor ve diş macunundan şu ağza zararlı, sağa zararlı, şoğuda. İnşallah misvak. Erkekler için inşallah. Hanımlar sakız çiğleyecek hanımlar. Damlı sakız çiğler. Onların o da misva. Erkekler için inşallah bir sakız almak. Bir ağaç vardır. İşte birkaç uzunluk göre bir çırpı gibi bir şey ucu fırça gibi olur yapılan tahlillerde bunun 70 tane özelliği bulunuyor günümüzde mutlaka onun suyunda bu kadar mazın bir özellikler o kanıtıcı bile kendisinde sonra tabii yüz baş temizliği de koku sürmek bir de kurban bayram namazı kılmaya giderken bir şey yemeden evden çıkmak. Ramazan bayramında tatlı bir şey yemek. Sünnettir Ramazan bayramında. Kurum bayramında ise bir şey yemeden çıkmak. Namaza gelirken eğer kişi kurban kesiyorsa, ilk günü kurban kesecekse kurbanın etiyle ilk olarak bir şey yemesi yapması, kahvaltısını. Bu da sünnettir. Bir de azı cemaatimiz namaza gelirken Yolda bol bol tekbir getirmek, tekbir. Çünkü bayramın özelliği tekbir, tekbir. Allah'ın büyüklüğünü ilah etmek yere göklere. Bir Allah'a haberde yemeğine sevabı Yeri göğü dolduruyor bakır böyle. Bir tekbirin sevabı, yeri göğü dolduruyor. Kişi yerden çıkarken inşallah, besmeye çıkar. Yolda yapacağı zikir, tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Teb gitere getire. Ramazan bayramında gelirken tekbirin sesli getirilmesi, yavaş getirilmesi sünnet diyoruz. Kurum bayramında işte bunun daha cehri olması, sesli olması bu sünnet müddet. Yalnız tek gelmek inşallah. Bir de inşallah kısaca bayramdan kılınışını. Canımlar merak eder nasıl kılınır belki de? Onları duymuş olacak evlerinde inşallah. Bayram namazı iki rekat muhtemelen vaciptir Hanefi mezhebinde. Bunun tabi kameti yok. Nasıl bitir namazı vacip kavmet getirilmiyorsa yalnız farz amadan getirilir. İştrak vakt deniyor. Güneşin doğuşun aşağı yukarı 50 dakika geçten sonra bayram namazının vakti başlar kılınmaya. Öğleye kadar kılınabilir. Öğleye askınca kılınabilir. Ayağa kalkılır tabi. Şimdi bayram namazındaki hutbe farz değil. Sünnettir. Bunun için namaz kılıyor. Hutbe okunuyor bayra namazında. Ayağa kalkılır. Niyet edilir. Niyet ettim. Allah yazısı için kurban bayra namazını kılmaya değilim. Uydum hazır imama. İmam tekbir aldı, tekbir alınır. El kaldırılır. Allahu Ekber el kaldırılıp, eller hemen bağlanır. bağlanır. Herkes içinden Sübhaneke duası okur herkes. Beklendirir. İmam Efendimiz bu defa, burada üç tekbir alır, eller okuma okuman başlamadan önce. Üç tekbir alacağım. Allahu Ekber el kaldırılır, el aşağı alınır. Burada üç teşvik kadar beklenir. Tekrar Allahu ekber, el kaldırılır, el aşağı salınır. İki. Tekrar Allahu Ekber tekbir alınır, eller bağlanır. Eller bağlanır ve hoca efendiler önce Fatiha Şerim okur, Akın Zamsül okur, Ondan sonra normal şekilde rükya secdeye gidilir. İkin rekata kalkıldığı zaman hemen ellere bağlanır. Hemen eller bağlanır. İman felele hemen Fatiha'yı zam süre okurlar. İkin rekata elham ve zam-ı süreden sonra rükya gidilmeyip orada Üçte bir de alınır. Halefi'nin tabi sesi okur bahari namazında. Sesi okur. bitirdi okumasını elde bağlayırken Allahu Ekber el kaldırılır, aşağı salınır. Bir. Allahu Ekber el kaldırılır, aşağı salınır. iki. Allahu Ekber el kaldırılır, yine aşağı salınır. Üç. Beklendir. Allahu Ekber, dördüncü de ülke gider muhteşem. Ön edilir, gidilir. Namaz sahibi bitince Hoca Efendi hutbe okumak için çıkar. Cumhur Hütbesi Hoca Efendi çıktı mı oturup bekler. Ezan okunur. Bayram Hütbesi ise Hoca Efendi çıktığı gibi oturmadan hutbeye başlar. Nasıl başlar? Tekbirle başlar. Tekbirle başlar muhtemelen. Bu şekilde inşallah bayramazı da oluyor. Şimdi gelin inşallah bir de azı cemaatimiz bayramda nelere dikkat etmemiz gerekiyor bayramlarda. Şimdi tabi çok yanlış anlamalar var halk arasında. Sanki bayram deyince sanki bir düzensiz başıboşluluk gibi. Yani sanki haşa insan dışı bir şey yapma. Yetkisi varmış gibi. Öyle bir şey gibi. Tabi bu yok muhteremler. Hadi döküyorum Tirmizi'den Huyal-i Şamadetleri İptekü'l-lâhe Hayz-i Mâkûn'de Nerede olursan ol Hangi halde olursan ol Allah'tan kork Peygamber'in okudan var İptekü'l-lâhe hayz Bayram olsun, seren olsun Canımda olsun, yolda olsun İşçerinde olsun, evinde olsun Haramdan yatarken de olsun Tuvalete de olsun, banyoda olsun. Yani kişi nerede olsa olsun, hangi olsa olsun Allah'tan korkacak. Efendim işte burada güneşlenebilir. Ha yok muhtemelen. Öyle bir yer yok böyle. leh Allah'ın mülk, onun mülkündür. İşte inşallah demek ki bayramlarda da Allah'tan korkalım diyelim şanlüyü, günah işlemeye çalışalım muhtemelen. Nedir günahlar? En şeyi bayramlaşmadan kaynaklanan günahlar. Bayramlaşmak güzel sünnettir muhtemelenler. Ama üstüne uyarsa sünnettir. Harama dönüşüyor. Muhtemelen. Harama dönüşüyor. Ne oluyor? Geliyor amca kızı el öpecek. Amca kızı el sıkacak. Dayı kızı el sıkacak. şu olacak. Bunlar haram o muhtemelenler. İnsan haram oluyor bunu. Efendim işte günümüzde şimdi yolda şöyle şöyle yapıyor onlar. onlar biz örnek değilik ama. Bize kim örnek? Resulullah ne bizlere. Resulullah'ın hasene Resulullah bizlere. Butihanlar. Ayşe annemiz buyuruyor. Resulullah'ın eli bir tek kadına dokunmadı yabancı kadına. Ancak eşleri kızlarının dışına bakmadı. Resulullah peygamberken şimdi dokundu mu? Hatta bir kadın geliyor Mekke mükerremede peygamberimize biat etmeye iman etmeye geldi de el uzatı da şöyle buyururdu. Kadınlarına müshabı edemem buyuruyor Yani peygamber de olsa demek ki kalbin temiz gibi şeyler şeytan oyunları buna Bir erkeğe bir hanımın nikah düşüyorsa bir hanıma da erken nikah düşüyorsa bunların el tuşmaları İslam'da haram oluyor muhtemelen. Bir insan annesinin öpebilir tabi. Kayınvalidesinin ninesini öpebilir. Hala teyze öpebilir. Ama yenge, amca hanımı olsun, dayı hanımı olsun, abil hanımı olsun, bunların elini öpeme tamamı muhteremdir. Yani bundan sakınalım. Ve ateşin devam edin inşallah. Ve bir siyetele hasene temhuha. Akıma teyhan. Peygamberimizin şu biz yaptığı iyiliğe bakır. Acımasız Peygamber. Peygamber şey buyu bizi aleyhüm asliyetine Allah'tan korkun güzel melen korkun Ona günah işlemeyiniz. Ama buna rağmen bir insan beşer hata ederek bir günah işlemiştik yapmışsak ne yapma gerekiyor? Hemen yaptığın o seyyiye kötüye karşı bir hasene yapıyor Peygamber. Hasene yap. Bir sahabı işleminin işte anda. Mesela de en kolayı La re illallah. La re illallah mesela. Allah Allah demek. Sahabı şey getirmek, esnafı çekmek, ifade şiir okumak, bu gibi şey yapmak. Demek ki işte farkına varamadan bir şeyine getirirler bizi de mesela işte bir elim tuttu bir kadın iş şey oldu. E fark ettik ne yaparız? Bir gün oldu tabi. Ne yapma gerekiyor? Hem oranın arkasından bir hasene. Hasene tem huha onu gideriyor. Gideriyor bence. İki melek var herkesi omuzuna görebiliyor. Meyla buyuruyor. Kiramen yine ya'lemuna ma olun İki melek var. Sağda solda. Sağdaki bunun amiri. Soldaki buna bağlı. Sağdaki amiri bunun. Kimse bir kimse bir hesabı değil mi ne olsun, bir selam verdi, bir şey yaptı, ne yaptıysa <gülüyor> sadekime hemen bunu selamlarına hemen yazıyor. Bir kimse günah işleyince solda gibi hemen bunu yazamıyor. Yetkisi yok. Amir var ya başında. Ona soruyor şimdi. Bak şu bizim müvekkilimiz işte şu günah işledi. İşte harama baktı. Şunu şunu yaptık. Şu günah işledi. Ne yapayım? Yazayım bunu. Sadekiz şere buyuruyor. Biraz bekleyin bakalım ve bekleyelim bakalım. Ya tövbe eder, istiğfar eder ya da bir güzel bir hastane işler. Bir sahibi iş yapar. O zaman bakarız. Eğer bu kişi hem arkasından bir saat işledi. Mesela iki cikap namaz kıldı, bir elham okudu, ilas okudu, Allah zikri bir şey yaptı kişi. Diyor ki sağdaki, soldakine bak diyor. Bu müvekkilimiz diyor. Mesela bir fatihe okudu şimdi. Ne kadar ben nasıl yaratmak gerekecek sevap? hemen 100 sebazacaktı. Ne kadar gün aldı? 60 gün alacaktı. Tamam 100 saatten 60 gün alın çık kırsap yazıyor bu tarafa geldi. Demerece. Bu işi ben bana peygamber tavsiye etti peygamber Efendimiz. Hiçguna eşlemeyin daha yağma ama, ama işlersek, işliyoruz tabi. ne gerekiyor? Hemen arkasından bir hasene. Bir sayuç deyip ona bak Temku onu mahvediyor. Ve Halik'in nası ve kulüken hasenini. İnsanlar da iyi geçim var. İnsanlara karşı da iyi ahlak var. Kulüken hasen olmasına karşı da. Yani güler yüzlü ol, sempatik ol, sevimli ol, öyle kaba, tez olma belki muhtemelenler. Ve inşallah bir ayet-i kerimine bir bitiyorum şimdi şeyimi. allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an'daki kısa süreler var. Bunlar biri de Zilzal suresi var. Son sürelerden. Bu sürenin sonunda. Bakın Allah bir şey buyuruyor muhteşemde. Estebillah. Femen yamel Kim ki amel ederse yaparsa hayrın yere. Miskâle zerredin. Bir insan zerre miskali hayır yaparsa zerredir Maddenin en küçüğü, en küçüğü, Buna eski bazı alimler işte en küçük kanca demişler. Sonra camdan güneş vurunca içeri odaya, orada o zaman tozlar vardır. Yani güneş vurmasa görülmez. Toz yine vardır, görülmez ama. Tozlar vardır. Bazıları da işte bu tozlar demişler. Yani o güneşin en küçük madde onu gördükleri için. Tabi günümüzde en küçük madde atom da var muhtemeldir. Atom da var. Burada miskale zerre, miskal ağırlık anlamına geliyor bakınız. Bu ayet-i kerime Allah buyuruyor, zerre ağırlığı, yani bir atom ağırlığı kadar bakınız. bela. Ki kimin kaç milyon atom var inucunda bela Bir atom ağırlığında bile bir hayır. Sihap yaparsanız hayran yere kulunun maaşları da karşılığını görecek. Bak muhtemelenler. Kişi ayı Bu tabi her şeyin dünyada bir örneği var. Her şeyin dünyada örneği var mıdır? Bir tarla sahibi tarlasına gider aslında mesela buğdu ekecek kişi. Ama yanında bir sürü daha tohumlar da var. Karmaşık tohumlar ama. Ki hatta bazı kişi bunları ayıramaz. Kendisi ayıramaz bunları. İşinde kamır da vardır. Ki onu atar kişi tarlasına. Kişi bunlardan farkına değil. Sayısını bilmez, biteni bilmez. O vakte geldiği mama biber biber çıkarttığında, domates domates çıkarttığında, fasulye fasulye çıkarttığında Yani öyle tohumlar var ki şöyle göz zor göründürür. Bazı büyük tohumları vardır. Kara, küçük bir nokta gibidir. Karmaşık bir şeydir. Göze zor görülür. Ama o bile ziyan olmuyor. Bak. O ziyan olmuyor. Yeterli kul bunu yere atsın. Toprağa girsin bu. Girsin. Vakti geldi mi? Çıkıyor. Dedir dünya muhteremler. Peygamberimizin buyurduğu hadis-i şerifi üzere baktığında değil mi? E dünya mezratül ahireh. Ya ayetin tarlası, tarlanın muhteyemdir. Keşke atölye işte toprağı bir şeye bıraktılar. At, bir Allah diyor yücealiyor. Bak attı burasına La ilahe illallah diyor. İlim okuruz, selam veririz, namaz kılıyoruz. Niye bunları böyle hep tohum tohumla serpiyoruz? Ne zaman çıkacak bunlar mahşerde? Yine Allah'ın adaletinin şu gereği muhteyemdir. Allah-u Teala hiçbir şey birebir vermiyor ama. Allah rahmetinin sonsuz rahmeti o güzel Mevla birebir vermiyor ama. İnsan yere bir tek buğday atıyor karşılığına başak veriyor. Her başlarına karşılığına buğday var. İnsan yere bir incir çekirdeği atıyor. Kocam bir ağaç oluyor. Her dakika kadar incir veriyor muhtemelen Bakın Böyle Rabbimiz var muhtemelen bize Mevlamız var. Cevap da bunun gibi. Da bunun gibi. Demek ki bir insan zerre ağırlığında ki artık gözün göremeyeceği kadar kişi bir hayır yaparsa o bu ahiret tarzı atılmış oluyor. İnşallah mahşer gününde bir konacak. Ama aksi de var. Ben misal ettiğim şehirden yere de var bu tarafta. Ve ben yağmal o da var. Allah korusun yine zerre miskâli ağırlığında grann içerisinde o da oraya geçecekler. İş i̇şte alır cemaatimiz inşallah taala bu 10 günleri terbiye gününü, arefe gününü, gün inşallah taala Allah katında değerlendirme çabasıyla cemaatimiz hafta inşallah pazardan bayram oluyor. O gün tabi sabahın olmayacak. İnşallah buluşmak üzere. Rahmet üzerinize varım mübarek erişin muhteremler. El Fatiha.